Tebbet Mesed suresi Ayrıca Mesed veya Leheb suresi olarak adlandırılan bu sure Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kurusun Ebu Leheb'in elleri. Zaten de kurudu. Ona ne malı ne de yaptığı işler fayda verdi. O alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak, o ateşe odun taşıyacak.